Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Ee, öncelikli olarak programın bile onu hatırlatmak istiyorum. Çünkü eski, ka eski programların kayıtlarına erişebilirsiniz ve yeni programlara ait haberleri oradan ulaşabilirsiniz sanathayat.wordpress.com adresinde eski kayıtlarımız mevcuttur. Ee, bugün konuğumuz Apayev Matini gazetesinin genel yayın yönetmeni Mihal Vasilyadis. Ee, genel yayın yönetmeni diyorum ama kendisi aslında hem muhabir hem editör hem mizampoji yapıyor değil mi? Hoş geldiniz. Yazanın tosunu alan kişi de yine bir siz. Yani telefon açtığınızda da size erişiyoruz direkt Öyle. değil mi? Ben ve oğlum. Evet. Bugün aslında Apo Matinyi belki daha mutlu ve şen şakrat konuşmayı isterdik ama ne yazık ki bir süre sonra birosunu terk edeceğini öğrendik. Hı hı. Birkaç röportaj çıktı geçtiğimiz haftada kendisini de bu vesileyle konuk etmek istedik ve hem gazeteyi hem de bu konuyu konuşalım dedik. Konuşalım. Evet. E, gazetenin Aslında kuruluşundan belki bahsedebiliriz 90 yıllık hı hı. E, İstanbul'da hala e, kurulduğu yerde duran Rumca yayın yapan ve Rumcanın İstanbul'da hala yaşadığını gösteren önemli bir yayın apaya matini e, dinleyelim sizden nasıl kuruldu ve ne yapar neler anlatır bu gazete Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Evet e, belki söyleyeceklerimiz pek iç açıcı değil ama e, acı anlar geçip ...gittikten sonra eğer güzel bir son verilebilirse, bir çözüm bulunabilirse... ...o acı anlar belki de insanın ömrünün en tatlı e, dönemi oluveriyor. Umarım bizim bu macerada böyle ilerler, böyle biter. Umuyoruz. Dediğiniz gibi <gülüyor> Abu Yifmettin'in bugünkü sorununu kavrayabilmek için... ...muhakkak bugüne kadar geçirmiş olduğu evreleri bilmek gerekiyor. Hı hı. Abu Yifmati'nin kuruluş e, e, hikayesi çok önemli ve ilginç. E, benim babamın kuzenleri Andonis ve Konstantinos Vesiliyadir... ...İstanbul'un tanınmış eczacılardandı. Galatasaray Lisesi mezunu. E, ve çok güzel bir eczane sahibiydiler... 1923'ten sonra Lozan'dan dönüldükten sonra bir yasa çıktı eczanelerle ilgili. Bir mahallede bir eczaneden fazla eczane olmamalı diye. Bunun bahanesi olarak da şu ileri sürüldü. O dönemde biliyorsunuz eczaneler yalnız ilaç satmıyor. Esasında ilaç imal ediyor. Evet. Doktorlar... Formülünü yazıyor, eczacılar hazırlıyor hı hı. falan. Bu evrede işte düşük kaliteli e, malzeme kullanılır da daha ucuz e, zaman edilir. Dolayısıyla rekabet hı hı. E, gücü artar düşüncesiyle kötü ilaç mal edilmesin diye bu karar çıktı. Hı hı. Her mahallede tek e, şey eczane kalacak ve kuralar çekildi. Nedense herhalde azınlık mensupları çok şanssız kişiler genellikle. Hep bu kurada Ermeni, Rum ve Yahudilerin ezanleri kaybetti. Kapılmak zorunda olmayan kaldı. Kapılmak zorunda kaldı. Kapılmak zorunda kaldı. Kapılmak zorunda kaldı. Kapılmak zorunda kaldı. Kapılmak Yeni rejimde Ankara'da güç sahibi. Hemen onlara ya işte bakın bizim bu eczane elden gitti ne yapacağız ne edeceğiz diye falan şikayette bulundular. Gelen cevap, Allah bu konuda bir şey yapamayız. Emir kat'i. Hiç exception, yani istisna bu durumda yok. Aynı bu olay 20 yaş e, asıllık erkeklerinin... Asker, şey, toplama kamplarına gönderilmesinde de görüldü. Evet. Elleri parmakları kesik gözü görmez sakat kişiler askeri şeylerden hastanelerden rapor alamadılar. Hı hı. Ve onlar da gönderildiler. Tanıdıkları olanların böyle çabaları da bu şekilde cevaplandırdı. Emir katil hı hı. bu konuda bir şey yapamayız. E, i̇stisna yapamayız. Hı -hı. En son bu olay yine 1964'te e, yurt dışı sürgüne gönderilen e, 13 bin Rum Hı -hı. cemaat üyesi kişinin de e, kovulmasında o 20 kilo 20, kilo, 20, şey, 20 dolar, dolar yani. konusunda. Hatta bunların arasında ilk gönderilenler arasında... Yorgos Papalopoulos vardı. Arşimidis müessesesi. Çok hı hı. tanınmış. Vehbi Koç'un sağ kolu. Hı hı. Derler ki Vehbi Koç bu konuda büyük çabalar gösterdi. Ortağının gönderilmemesi için. Ama emir katiydi. Yine istisnai bir durum kabul edilmeli. Ee, yani. Dolayısıyla kurtararak kurtarmak mümkün olmadı. Eczaneler kapandı. Bir müddet sonra Ankara'da bir işte e, ha şunu da söyleyeyim Osmanlı döneminde yani 1922'ye kadar bütün imparatorlukta pek çok e, Rumca Yunanca gazeteler çıkmaktaydı. Evet. Hatta yalnız böyle bildiğimiz haber gazeteleri değil kadın gazetesi e, çocuk gazetesi bizah gazeteleri okulların yayınları tabi tabi tabi ve e, şey bahçıvanların gazetesi hı hı. sol yayınlar. Komünist hareketinin desteklediği gazeteler falan. Ama bunlar 1922'de tamamen kapandı. Evet. Hiçbir Rumca gazete kalmadı. Zaten Anadolu'daki Rumlar mübadeleyle Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldı. Bir buçuk milyon gitti, onun yerine 400 bin e, Müslüman Türk Yunan e, sınırları, Yunan e, İstanbul sınırları içindeki. ...yörelerden buraya geldi. Hı hı. İstisna Batı Trakya ve İstanbul. Dolayısıyla... ...Rumlar yalnız İstanbul'da kaldı. İstanbul'da kalan Rumların sayısı... ...aşağı yukarı 120 bin kişi falandı. Belki de onun üstünde bir rakam. Bir Rumça gazete çıkması... ...izni verileceği zaman... ...herhalde bizim amcaların arkadaşları... ...hatırladı sınıf e, arkadaşlarını ha, haber verdiler. Bunun permisini size verelim diye. Hı hı. E, yaşı daha büyük olan Andonis Vasiliadis pek ilgilenmedi zaten ailesini daha sonra toplayarak Yunanistan'a göçtü. E, Konstantinos Vasiliadis bıraktı. Konstantinos Vasiliadis e, gazeteci olmadığı için tabi bu e, no, nasıl yapılacağını bilemiyordu. Odysseus Kristalidis adında daha önce matbaası olan ve daha önce gazete çıkartmış olan bu işin nasıl yapılacağını, know-how'ya e, sahip bir kişiydi. Gazeteci olarak da gazetenin başına Cavalieros Marquisos adlı dönemin belki de en önde gelen en iyi, en deneyimli, en dürüst, sözünü sakınmayan da bildiğim kadarıyla. Evet evet, sözünü sakınmayan ama hiçbir şekilde e, böyle hücum edercesine e, yazı yazmayan e, her şeyi taşı gediğine koymasını bilen bir kişiydi. Bir dönem sonra sanırım o da baskılarla genel yayın yönetmenliğinden, evet. yani bırakmak durumunda kalıyor. Evet. Markusiusla birlikte e, bu iş e, başlayacak ancak matbaanın matbaa için yer aranıyor. O sırada kurucuların yani Andonis ve Konstantinos amcaları Dimitrios Vesiliades, mimar Beyoğlu'nda 1908 yılında <gülüyor> 1908 yılında e, Suriye pasajını mimar olarak üstlenen ve yapan kişi. O bina beş katlı beşer her bir katında yirmi daireli bir apartman var ve orada bir aile oturuyor. Beş aile. Hepsi Ortodoks Hristiyan ama Arap kökenli. Arap aileler. Bunlar esasında İstanbul'la yani payitahtla orta şey işte ortada Suriye, Mısır, Filistin, Ürdün, Lübnan Hı -hı. oralarla olan ticaret yerlerinde bulunduruyorlar. Zemin katsa kiraya verilebilecek durumda. Apo Yepmatin orada birkaç eee kiralıyor. Ve bir de eee bu durumun Tümünü kiralıyor. O Bodrum'da e, o Bodrum'a e, makineler yetiştiriliyor. Baskı dizgi makineleri. Ve oraya yerleştiriliyor. Bu makineler şu anda hala çalışır durumda. Çağaloğlu'ndaki gazeteler cemiyetine ait olan basın müzesinde teşhir ediliyor. Hmm, şahane. Apoyev maddini 70'li yıllarda linot, e, linotip sistemine ...geçtiğinde... Hı hı. ...bunlar artık... E, ...kullanılamaz oldu... ...yani işe yaramaz evet. olmuştu... E, ...oraya hibe edildi... ...ve hala orada teşhir ediliyor... Hı hı. ...dönelim 1925'e... ...Kavalieros Marquisus... E, ...çalışmaya başlıyor... ...ve Apo Yevmatini yayınlanıyor... ...Apo Yevmatini ilk... ...yayınlandığı günlerden itibaren... ...hemen... tirajını yükseltip... ...bir numaraya tırmanabiliyor. Hı hı. Bunun nedenini... ...ben şöyle izah ediyorum. <gülüyor> o dönemde... ...800 bin kişilik herhalde... ...İstanbul'un... E, ...550 bin kişisi... ...Müslüman Türk... Hı hı. ...geri kalanı Asınlık. Bunun aşağı yukarı 120-130 bin kişisi... ...Rum azınlığı. Ama yvmetnin okuyucuları arasında bir de e, Yunanistan'dan buraya gelen Müslüman Türklerin e, bulunduğu biliniyor evet, çünkü dili bu biliyorum. kişiler bu kişiler lisanı biliyor okumasını yazmasını biliyor e, Yunan alfabesiyle ama eski alfabeyi Arap alfabesiyle e, yazmayı Beceremiyor, okumayı evet. beceremiyor. Belki Türkçe'yi konuşuyorlar tabii gayet güzel ama... Hı hı. E, ...eski Türkçe ile yazmak pek e, kolaylarına gelmiyor. Dolayısıyla onlar da Apoyip okuyucuları arasında. Bizim gazeteyi arasında 55 sene çalıştıktan sonra... ...şimdi hala Apoyip Matin'e ye gelip yaşıyla gazeteye bakan Bedri Efendimiz var... Hı hı. ...bu adam gazete dağıtıcısıydı... ...onun bana anlattığı bir olay var. Maçka'da... E, ...yine böyle... Mütek e, ...şeyden... E, ...şeyden... ...aman... Batı ...şeyden... ...Yunanistan'dan gelen... ...Türklerden biri... ...orada bir manav dükkanı var. Hı hı. Her gün... ...apuyef Matini okurmuş. 1964... ...yılına kadar... Pedri Bey diyor ki bana oğulları gelirdi. Bizim babamın yahut torunları gelirdi. Bizim dedenin gazetesini isterdi. Apu Yefmetini alırdı götürürdü. Ve adam dükkanında sandalyesine oturur. Çocuklar torunlar orada e, servis yapar müşteriye. O da Apu Yefmetini açar okurmuş. Evet. En son... E, Türk kökenli Müslüman okuyucumuz herhalde o kişidir diye tahmin ediyorum. Sadık da Çok sadık bir okuyucu. Çok sadık bir evet. okuyucu. Evet. Ee, 1925'e dönüyorum yine. Gazete bu durumda birinci sıraya geçti. Ta 1927'lere kadar harf devrimi olduktan sonra bizimle yaşıt olanaş öykü e, Cumhuriyet Gazetesi bizi geçmeye başladı. Ee, ama 1964 yılına kadar Apu Yevmati 65-66'ın ortalarına kadar Apu kendi kendi satışlarıyla ayakta durabiliyordu. Rahat rahat evet. satışları e, iyiydi. Bunun nedeni de 1964 yılına geldiğimizde bütün o eritme programının getirdiği evet. baskılara rağmen İstanbul'un Rum nüfusu 90 binin altına düşmemişti, düşürülememişti. Gerçi 6 Eylül olaylarıyla Rumlar artık İstanbul'da bize istikbal yok düşüncesi içine girdiler. Ama bunu kendileri için değil çocukları Çocuk için vardı. düşündüler. Evet. Yani çocuğumu üniversiteye göndereceksem Yunanistan'a ya başka bir yere gönderirim. Orada da bir iş yapar falan Hı -hı. ama ben gidip de ne yapacağım düşüncesi. Ama yine de bu bir şekilde peyderpe nüfusun azalmasına sebep oldu isteriz. Hayır. E, şey, e, 1964'te nüfus 90 binin üstündeydi. Hı -hı. Hiç böyle bir büyük erime olmamıştı. 1964'te İsmet İnönü Hükümeti tek taraflı olarak 1930'da imzalanmış olan ve Mustafa Kemal'le Venizelos'un esinlenmiş olduğu anlaşmayı tek taraflı olarak bozdu. Bu anlaşmayı bozduktan sonra da İstanbul'da yaşamakta olan 13.000'e yakın, Rıdvan Akar galiba onları 12.895 milyon, 8, 9, 81 yani o, o yani civarda bin, bir rakam evet. veriyor. Ee, bir de Rıdvan Akar'ın verdiği bir bilgi daha var. Ee, 40'lı yıllarda e, tek parti döneminde hazırlanan bir rapor İstanbul'un 500. yıl dönümü kutlanırken İstanbul'da tek Rum kalmamış olmalı. Ama bu becerilemedi. Hı hı. 1953'te İstanbul'da 90 bin, 100 bine evet. yakın Rum vardı. İşte 1964 bunu becerdi. Hı hı. 13 bin kişi teker teker birinci şubeye çağrılarak önlerine bir kağıt kondu üstü kapalı. Altına imzalanması istendi ve kendisine 24 saat içerisinde Türkiye'yi terk etmişi söylendi. Bu dediğimiz 20 dolar 20 kilo evet. konusu. Ona girmeyelim uzatmayayım. Bunlar zaten bilinen bir konu. Hı hı. Bu olay neticesinde bu 13 bin kişinin teker teker çağrılıp gönderilmesi yahut e, zaten bu arada oturma izni biten varsa yenilenmiyor. Yenilenmek için gittiğinde terk edip gideceksin deniyor. Evet. Ancak bu 13 bin kişi... Esasında 13 bin aile. Çünkü e, bu adam Yunan e, vatandaşı yahut o kadın Yunan vatandaşı ama kocası veya karısı, eşi, çocukları Türk vatandaşı. Hı hı. Tabii ailenin bir ferdi çıkıp gittikten sonra, gitmek zorunda kaldıktan sonra ailenin tümü gitmek zorunda evet. kalıyor. Böylece yalnız 13 bin kişi değil, 13 bin aile gitti. Bunun neticesinde 18 ay sonra yani 30 Haziran eee bunu okullar kapandığında okulu da birden çocuklarını alıp gidenlerle birlikte yapılacak bir sayım bize 30.000'in 30 altında bir rakam verir. Evet. Yani her 3 rum'dan ikisi İstanbul'u terk etmek zorunda bırakıldı. Evet. Bunlar Yunanistan'a gittiklerinde orada bir destek buldular. Bir de dediğim gibi 1955'ten sonra burada istikballeri olamayacağını düşünmüş olduklarından işlerini pek genişletmediler. Hı hı. Eğer bir yatırım yapacaklarsa onu ileride çocukları için başka bir yerde yaptılar. Bir bina alacaklarsa başka bir yerde aldılar. Bu böyle olunca buradan çıkıp gitmek daha kolay oldu. Evet. Gidenler o dönemde Yunanistan'ın e, iç harbi, iç savaş bitmiş, e, siyasi durum durulmuş ve e, Marshall Planı e, şeyiyle, yardımıyla da işler açılmış. Bizimkiler burada çalışmasını bilen yaratıcı kişiler orada güzel bir ee, ...durum... ...yaratabildiler. Evet. Tabii arada yaratamayanlardı. Onlar iş kuramadı. Onlar da dernek kurdu. Hı hı. Ee, şikayette başladılar. <gülüyor> Ama... ...onlar çok büyük küçük bir yazındık. Maalesef buradan... ...yapılan e, bu araştırmalarda... ...hep bu derneklerle... ...görüşüldüğü için... ...hep böyle bu şikayetler geliyor. İşte efendim biz orada çok iyiydik de burada değiliz falan diye. Oysa gerçek... ...bunun tam tersi. Gidenlerin %90'ından fazlası memnun ve başarılı. Hı hı. Tabii bu 2011'e kadar. Ondan sonraki bu krizde neler oldu o başka bir evet. konu. Ee, bu nüfus e, kayması en çok gazeteleri etkiledi. O dönemde 1960'lı yıllarda yalnız apoyatma dini değil pek çok gazete yayınlanıyor durumcu olarak. Hı hı. Hepsi teker teker kasal, kapandı. O dönemde ben matini itirajda geçebilen tek gazet olan Emroz gazetesinin evet. sorumlu müdürüydüm. Evet. Ve yardımcı olarak girmişsiniz sanırım siz de o gazete. Yardımcı Sonra... olarak gittim ve e, e, e, sorumlu müdürlüğe kadar yükseldim. Evet. Aynı zamanda da esas bir işte çalışıyordum ki geçim bir de temin edebileyim diye. Çünkü hı hı. gazeteler artık o dönemde e, iyi bir geçim e, sağlayacak durumda değillerdi. ...1970'lerde... ...Yepmetini de kapandı, pardon... Hmm. embros'ta kapandı ve ben... ...o dönemde Yunanistan'a... ...göçtüm. Hmm. O dönemde göçmemin nedeni daha önce... ...gitmedim çünkü... ...1964'te... ...Milli Birliği bozacak şekilde... ...Rumluluk propagandası yapmakla suçlandım. Uzun bir süre sürdü değil mi sizin o... On sene, 10 sene. Yani, okay. On sene. Sürmesinin nedeni de herhalde... E, e, ...benim mahkum edilemeyeceğim... ...belliydi. Ama... ...mahkeme düşsün karar çıkmasın... ...diye... E, ...bir an evvel gitmem için... ...baskılar yapıldı. Hı hı. Ben annemin Arnavut damarı... ...vardı herhalde... Hı. ...o inat kar, e, bana geçti. Ben de dava bitene kadar... ...gitmeyeceğim dedim. Ve nitekim de üç kere... ...beraat kararı aldım. İkisi bozuldu. Üçüncüsü bozulamadı. Hı hı. Ve rahat almış olarak çekip gittim. Ee, bu arada şey Ambrose da kapanmıştı. Bir tek e, Apogev kaldı. Apogev e, artık satışlarıyla ayakta duramaz haldeydi. Ayakta durabilmesi için e, reklamlara ihtiyacı vardı. Ancak o 60'lı yıllarda bir de basın ilan kurumunun verdiği daha, daha doğrusu resmi ilanlar azınlık gazetelerinden kesildi. Evet. Hani şu 2010 ya da 11'de tekrar vereceklerini duyurdukları evet, ilanlar. Evet, evet. Evet. Onlar 64'ten sonra 60'lı yıllardan 64'te galiba 65'te onlar kesildi. Hı hı. Biliyorsunuz bir meşhur azınlıklar tali komisyonu vardır. Hı hı. O azınlıklar tali komisyonu faaliyeti bütün bunları düşünen ve yapan düşünce tankıdır. Onun kapandığı söyleniyor ama onun tutanakları hiçbir zaman açıklanmıyor. açıklanmıyor. Eğer onlar açıklanırsa e, herhalde gözlerimizi oluşturacağımız kadar e, korkunç gerçeklere ulaşabileceğiz. Maalesef bu olmuyor. Bunu da parantez içinde söyleyeyim. Bu Böyle olunca durum, apu gifmetini, hayatını sürdürebilmek için yeni reklamlar aramaya başladı. Ama eriyen bir toplumdan, özellikle iş adamlarının çekip gitmiş olduğu bir evet. toplumdan reklam bulmak çok kolay bir şey değil. Yunanistan'a doğru bir çaba hı. harcandı. Yunanistan'dan Bu işte bankayı... pardon, iniş... gidiyor mu orada gazete Yunanistan'a? Hayır. Daha gitmiyordum. Gitmiyordum günlük gazeteyi oraya yollamanın Hı -hı. imkanı pek mümkün değil Hı -hı. o zamanlar. Hiçbir Türkiye'den Türkiye'den hiçbir gazete yurt dışına aynı gün gitmek imkanına sahip değildi. Zaten gitse de 4 sayfalık bir gazete pek orayı, oranın okuyucusunu tatmin edecek Hı -hı. durumda değil. Bazı bankaların ve e, uçak şirketlerinin hava yollarının reklamları aldını aldına bildi. Onlarla bu gazete 2004'e 2002'ye kadar e, gelebildi. Şöyle yapalım Bay Mihail. Sanırım sizin genel yayın yönetmenliğine geldiğiniz zamanlara Hı -hı. geliyoruz, değil mi? Hı -hı. E, Apoev 90 yıllık bir gazete bir programda anlatılacak bir e, gazete ve geçmiş değil. E, o yüzden bu hafta sizin genel yayın yönetmeni olduğunuz zamana kadar gelmiş olalım. Hı hı. Önümüzdeki haftada bugüne gelelim. Bugün nasıl işliyor ve şu anki durum nedir onu konuşalım. Tamam, ne öyleyse şöyle kapatalım. Tamam. Yunanistan'dan bulunan e, reklamlarla 2011'e kadar bu gazete Hı hı. Ancak 2011'de meydana gelen kriz nedeniyle bu kesildi ve tamamen e, tabii bu e, Yunanistan'dan gelen reklamlar yüzde doksanını, gelirin yüzde doksanını oluşturuyordu. Bu sıfırlandı. Bu böyle olunca gazete kapanmak durumunda kaldı. Onu da... Önümüzdeki evet. hafta detaylı konuşacağız. Ee, açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat bu hafta sona eriyor. Önümüzdeki hafta da apaya matini konuşmaya devam edeceğiz. İyi haftalar. Sanat, hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar yeter, yeter.